Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, e, bugün iki ana konuda birazcık konuşalım e, ekonomik gidişatın ne önde olduğunu diye düşünmüştük. Bir tanesi bu enflasyon meselesinde e, talimat verdim de demişti. Cumhurbaşkanı da düşülecek, faizden sonra enflasyonda düşecek düşülecek demişti. Ayrıca da e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de tek haneli faizden sonra tek haneli enflasyonunda yakında olacağını söylemişti. Bir bunları nasıl yorumlayabileceğimizi sormak istiyorum. Bir de zamanımız dar ama gene de bu sizin yaptığınız bir araştırmanın yazısı da elimde. Kira fiyatlarında reel artışın yavaşladığı konusunda, kiralık konut piyasası görünümü konusunda Yani bir de burada çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu kira, ev sahibi ilişkilerinin Türkiye'nin yeni ekonomik zorlukları içinde. Orada bir gelişme değişim var mı? Bir de bunları konuşalım istersen bakın. Tabii ama bence enflasyonu daha kısa tutalım. <gülüyor> kira alıp <gülüyor> unut. Evet. Ee, evet. Yani, Olur, tabii tabii herkes ilgilendirmiyor ama ev sahiplerini özellikle hatta onlara da fiyat artışları tabii daha fazla gelir sağladığı için ilgilendirir de esas soru genç kuşak yani aile evinden eğitimini bitirmiş neyse iş hayatına atılmış bekar veya yeni evlenmiş ayrı bir eve çıkmak istiyor nasıl çıkacak çıkamıyor yani birazdan rakamları evet. vereceğim dehşet verici son bir buçuk yılda inanılmaz bir düzeye çıktı neyse onu biraz daha belki zaman ayırabiliriz. Çünkü enflasyonda söylenecek şey şu düşecek diyor Cumhurbaşkanı. Saizleri düşürdük enflasyon da düşecek. Şimdi hangi enflasyon düşecek? Düşmek ne demek? Yani bir kere bir %85'i, %86'yı buldu yıllık artış itibarıyla şimdi işte iki gün sonra ne iki günü? Bugün ayın kaçı? Biri. İki gün sonra İyi, evet, evet. Kasım açıklanacak. Orada da bir miktar daha yükselecek ama Esas buradan tabi Beklenti ya da beklentinin Ötesinde şunu biliyoruz Geçen yıl Aralık ayında Yüzde 13'tü aylık artış Yani Kasım'dan aralığa Bir ayda Tüfe tüketici fiyatları Yüzde ortalama yüzde 13 artmıştı Ocak'ta da bu devam etti Yüzde 11 Şimdi uzun süredir yani Son 7-8 aydır Kabaca %3 civarında seyrediyor. Aylık enflasyon artışı. Bir enflasyon var mı? Var. Yüksek mi? Evet. Böyle %3 her ay artsa kabaca zaten %40 olur yıllık artış. Yani buna sevinecek miyiz? O vakti bir konu. Ama e, olay şu tabii. E, geçen yine %3 civarında artacak olsa ki, öyle olabilir. Öyle ihtimali çok yüksek. E ne olacak 13'ten 3 çıkart %10. Demek ki yıllık bir enflasyon 10 puan düşecek. Ee, ocağın 3'ünde aralık enflasyonu açıklandığında aa, bir de bakacağız ki işte şimdiki yüzde herhalde 86, 87, 88 civarında olur. Ee, 10 puan düştü %75, 76, 77'ye. E şimdi tabii iktidar bunu bekliyor. Buna baz etkisi diyoruz. Teknik bir deyim. Hikaye şu, yıllık olarak enflasyonu esas izlediğimiz için bir önceki yılın bir yüksek enflasyon ayı burada aralık seriden çıktığı zaman ve tabii ki otomatikman bir düşüş oluyor. Yıllık enflasyonda enflasyon var mı? Var. Yüksek mi yüksek? E, Ocak gelecek, e, gene işte %3-4 hani bilemedin 2,5-3 civarında aylık artış e, olacak herhalde. E bir 11'den çıkart 7-8 puan da öyle düşecek. Uzun yakın kısası %70 civarında herhalde düşecek. Şubat ayı şu şubat 3 Şubat'ta yıllık enflasyon %70'lerde bir enflasyon açıklayacak büyük olasılıkla. E i̇şte şeydir, iktidarda seçimi gidiyor. Diyecek ki gördünüz mü bak biz haklı çıktık. Faizleri indirdik, enflasyon da düşmeye başladı. E şimdi bu son derece evet. tabi Alıltıcı, yarıltıcı bir olay. Evet bir Bu de, de ben e, Seyfettin bir de iznin araya girip şeyi de sormak istiyorum. Bu gö gözlerine insanın inanmakta zorluk çektiği bir açıklama yapıldı. Bizzat birkaç defa gözlerimi oluşturup okumak zorunda kaldım. Nurettin Nebati Sayın e, Maliye ve Bakan. şey, evet, Ticaret Bakanı. E, açıkça tek haneli enflasyonu yakında göreceğiz Evet şimdi, evet etti. oraya geldi. Bu nasıl oluyor? E, e, nasıl şimdi? Şimdi olacak Şubat ayında %70 hatta daha da e, ne bileyim daha da aşağıda olsun %65 olsun. Şimdi, Şubat ayında %65 evet. bir yıllık enflasyon var. Bu tek hane dediği işte 3 olması %9'a düştü evet. diyor. E, i̇şte bu yakın zamanda olacak diyor. Yani bunun yakın zamanda böyle bir enflasyon düşüşü olabilmesi için aylık enflasyonun hani ne kadar zamanı kastediyor onu da bilmiyorum. Hadi bir yıl olsun değil mi? Yakın zaman herhalde bir yıldan fazla e, yakın zaman denmez. denmez kaç evet. aydır yakın zaman ama neyse hadi bir yıl diyelim. E, bir yıl zaten Merkez Bankası bile inanmıyor. Kimse inanmıyor. Beklenti anketleri var. Enflasyonun çok büyük olasılıkla Subattan itibaren o seviyede devam edecek. Belki Nisan'a kadar biraz düşer. Hatta Mayıs'ta aylık enflasyon oldukça düşük olduğu için geçen yılın Mayıs ayında. Şimdi bu sefer büyük ihtimalle bir tekrar yıllık enflasyonda küçük bir artış bile çıkabilir tam seçimin harifesinde. Ama yani bunlar ayrıntı sonuçta hala... Yılda enflasyon aydan aya bir artmaya devam ediyor. Yıllık artışta Büyük bir ihtimalle herhalde kolay kolay %50'nin 60'ın altına düşmeyecek. Tüfeci, tüfecilik, tüketici enflasyonundan söz ediyoruz ki halkı tabii bu ilgilendiriyor Bir de başka bir olay daha var enflasyonda. Ona hiç değinmiyorlar. Ee, bu aylık... Tüfe artışları, üfenin çok altında kaldı tüfenin yani üretici fiyatlarını. Hiç bu kadar olmamıştı geçmişte. Yani üretici fiyatları genelde tabii önce hızlı artar. Örneğin bir Türk Lirası'nda hızlı değer kaybı ya da kur artışı ya da işte aşka şoklarla enerji fiyatı şoku vesaire. Üretici fiyatı çok hızlı artar, o büyük dalgalanmalar gösterir ama sonra tüfeci... Şey, tüfe diyorum artık, hala tüfeci diyorum. Tüfe, <gülüyor> tüketici enflasyonunun da artışının altına düşer. Ee, bu geçmişte böyle oluyordu. Şimdi böyle olmuyor. Şey %50'yi %150'yi geçti. Yan olmuyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Yıllık artış. Yani neredeyse iki katı tüketici fiyat artışının. E şimdi bu belli ki bir kısmı, bu Üretici fiyatlarında artış ne demek? E, firmaların mal ve hizmet üreten firmaların maliyetleri artıyor demek. Üretimin maliyeti artıyor demek. Belli ki bunu yansıtamıyorlar tam satış fiyatlarına. Özellikle nihai mallar çünkü tüketici sepetinde nihai mallı hizmetler var. E, e, Bunları yansıtamadıkları çok açıkça belli. Bunu eninde sonunda yansıtmak zorundalar çünkü zararına üretim yapacak halleri yok. Şimdi yani aylık şunu söylemeye çalışıyorum şeyin içinde birikmiş bir enflasyon da var hala ee, tüketim şeyinde cephesinde. E bu eninde sonunda şey diyecek nasıl sağladılar bunun biraz da şöyle oldu yani nasıl oluyor da üretici fiyatları bu kadar artmışken tüketici fiyatları daha az arttı yani korkunç onlar da da artış 85 da Nosu bu kadar fark var. E var. Çünkü bu şeyi enerji fiyatlarını tam yansıtmadılar. Devlet cebinden ödüyor. Sübvansiyon ediyor. Destek veriyor fiyatlara. İki firmalar dediğim gibi talep düşürürsek fiyatları artırırsak eski düzeyine çıkartırsak çarbaşlarımızı talep düşer diye çekiliyor. O da var. Üçüncüsü de tabii eee şey döviz korumalı çeşitli Müdahalelerle bunlar da yani şeyler zaten uzaklaştı artık sermaye hareketleri serbestisi olan bir rejimde değil Türkiye ekonomisi. Ama bir sürü şimdi tekrarlamayalım bir, bir yıl müdahale icat ettiler. Çünkü ne yapıp edip, döviz talebini döviz Kurunu tutmak istiyorlar ve onun de talep var. Talebi dur, şey etmek için telafi etmek için karşılamak için döviz satmak lazım dışarıdan buldular. Suatlarla kardeş ülkelerden paralar. O da yetmedi. İhracatçılara sen merkez bankasında kazandın dövizin önce %25'ini sonra %40'ını vereceksin dediler. O da yetmedi. Zorladılar şeye döviz satmaya. Firmaları da vatandaşa bulaşmadılar ama yani uzun yapım kısası bu sürdürülebilir bir durum değil ama neyse enflasyona dönecek olursak Yani bu, nasıl, bu Merkez Bankası'ndan şey Anlaşılır gibi değil ya Bir de şunu bir Şunu söyleyeyim de tabii Sözü size bırakayım ee, Yani Herhangi bir ülkede e, Basının e, Özgür olduğu Hakikaten yönetimden şey sorabildiği Hesap sorabildiği Soru sorabildiği yani boş Soru sorabildiği Özgürce soru sorabildiği bir ülkede Bunlar zaten yaşanamaz çünkü Daha önce de Ne vaatlerde bulunuldu e Hiçbiri tutmadı e Çıkıp da hiçbir basın tutmantısında Konferansında bir gazeteci Çıkıp da demiyor Hoca Sayın Bakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı 3 ay önce 5 ay önce Böyle demiştiniz ve ne oldu şimdi Tam tersi oldu 2-3-4-5 ay sonra Enflasyon işte Hala %60'larda 50'lerde Ee, devam ettiği sürece Sayın Nebati'ye bir soran çıkmayacak mı ne oldu hani çok yakında tek haneye inecekti ne zaman bu olacak diye ee, sorulması gerekiyor tabi bu da soruluyor memlekette. Onun için yüzden yani, tabir caizse at atabildiğin kadar yani ne olacak ki? Özde senin sorun neydi? E, bu çeşitli döviz bulmak için çeşitli yöntemler e, su, e, denendiğini söylemişti Seyfettin Bey. En son Merkez Bankası'na Suriye Arabistan'dan 5 milyar dolar kadar bir Tabii. mevduat evet. girişi, bir anlaşma yapılmasından evet. söz ediliyordu. O dövizleri de hep satıyor Merkez Bankası. Ya direkt ya arka kapıdan kamu bankaları üzerinden. hep sattık. Geçenlerde açıklandığı rakam son bir yılda 80 milyar, 90 milyar mı ne? Demiz satıldı. Yani kur neden durdu? İşte böyle durduruyorlar. E bu borç bunlar emanet para. Ee, böyle seçimden sonra ne yapılacak? O büyük soru şartı. Artık o tartışılmaya başlandı. Neyse enflasyon konusu böyle. Evet. Çok kaygı verici birçok sorunu içeriyor. Bu bağlantıyı evet. Devam ettireceğiz, konuşmaya devam edeceğiz. Peki e yani bu Aralık'ta, Ocak'ta büyük demeçler verecek iktidar gördüğünüz enflasyon düşüyor diye. E orada bir daha bunları söyleyeceğiz <gülüyor> Peki şimdi bir de bu çok önemli görünen kiralık konut piyasası meselesine, kira fiyatlarında reel artışın yavaşlamakta olup olmadığı konusunda Sizin yaptığınız ve araştırmanın özetini görebildim ben bir tek. Yani kira fiyatlarında reyal artış yavaşlıyor diye. Şimdi, bu bu, evet, bu ne, nereye gider bu? Yani bu bir kere bir defalık bir araştırma değil. Biz yaklaşık iki yıldır, evet. iki yıl neredeyse yani olacak Ocak ayında sahibiden nokta.com verisiyle her ay Hem satılık e, konut piyasası hem kiralık konut piyasasına dair şimdi bir rapor yayınlıyoruz. E, gidişatı hisliyoruz. E, şimdi tabii bir kere biliniyor. Bütün açıklar diyor dinleyicileri kiraların ne düzeylere çıktığını, duzak uçak uçuklatıcı düzeylere çıktığını biliyorlar. Ama ben biraz şey ettim, yani toparlayayım ne oldu rakamlarla az sayıda da rakam vererek. Neredeyiz ne durumdayız onu bir istersen Önce hızla özetleyeyim evet. Başböndürücü artış Kira artışın 2021'in Baharında başladı bahar Aşağı yukarı Şimdi nedenlerine geleceğim ama Yani peki ne kadar Arttı diye sorarsanız Son yıllık artış Geçen yılın Ekiminden Bu yılın Ekimine en son elimizde Ekim verileri var İstanbul'da %153 Şeydi, Temmuz'da bu %160'ı bulmuştu. Bu ne demek %153? Daha önce söyleyeyim. Çünkü bu e, yüzdelerle çok iyi anlaşılmayabilir. %153 demek 2,5 e, katı bir yılda cari fiyat tıklasıyla cari fiyat ortalama. Kira İstanbul'da 2,5 katı. Tabii şeylerde de artış var. Ankara ve İzmir'de de benzer artışlar. Gelen yani Türkiye'nin de genelinde var da yani daha çok değil mi? İstanbul üzerinde durayım örnekleri ondan vereyim. Ee, bu tabii şu demek yani ortalama e, İstanbul'da 3 kare fiyatı Ekim geçen e, Ekim'de 10 100, evet Kaç liraya? yüz Yaklaşık 100 liraya bulmuş. Yani bu şu demek. 100 metrekare 10 bin lira kira demek. 10 bin lira kira. Tabii ki semtten semte çok fark ediyor. 5-6 bin liraya da 100 metrekare bir evi kiralayacak semtler var. 20 bin lira, 25 bin liraya da kira alınan yerler var ama bu ortalama biz asgari ücretin neredeyse iki katı. Yani kar koca Asgari ücretten çalışan genç bir çift kiraya çıkmak istese evlenip bütün aylık gelirlerini kiraya vermek durumundalar. Bu tabii büyük bir sosyal sorun aynı zamanda yaratmaya başladı. Peki bu nereye kadar böyle gidebilirdi? O da tabii önemli. Önemli o bakımdan bu son raporun Ekim verisiyle yayınladığımız Kasım raporunun başlığını Kira fiyatlarında real artışı yavaşlıyor. Başlığını koyduk. Çünkü e, hakikaten artık gidebileceği daha fazla yer kalmadı galiba. Real artış İstanbul'da e, işte e, son bir yılda gene iki buçuk kat artmıştı. Şimdi e, son birkaç aydır e, çok yavaşladı artış. Hatta Ankara'da, İzmir'de hafif bir düşüş başladı. Bir de tabii bu nasıl oluyor? Hani bu kadar fiyat artışları vardı da kim kiralıyor bunları? Ya da neden böyle oldu? Sorusunun da aslında cevabı var. Şeyde, raporda da var. E tabii aslında şu 2018'deki o 2017 yılında hatta kiralarda mutlak düşüş bile vardı. Reel olarak azalıyordu alım kirası yapılır çünkü çok ciddi malum bir arz fazlası olmuştu. büyük miktarda konut üretilmişti bunlar zaten çok satamıyordu ve yani en azından piyasada rahatlıkla kira alıp konut bulunabiliyordu Dolayısıyla kira fiyatları da tabii artmadı hatta reel olarak düşme enflasyon olduğu için şu İstanbul'da bu <gülüyor> şey çok açık mı bir şekilde kiralık adet keresini takip ettiğiniz zaman neredeyse 140 bin, bu inşaat krizinden önce aylık 140 bin ilan kiralık konut ilanı veriliyormuş İstanbul'da. Bakıyorsunuz ondan. 140 sonra, bin mi? De, ha? 140 ha? bin öyle mi? Evet. Sonra yavaş yavaş bakıyorsunuz birdenbire tabii krizle birlikte düşmeye başlıyor. Çünkü ne oluyor artık kiralık konut arzı Üretim yok, sonuç üretimi yok. Hızla o da aşağı inmeye başlıyor. Tabii şeyde bir araç yükseldi. Hatırlayın Covid sırasında yaz ayında faizleri indirdiler. Gene bir konut piyasasında bir arz artışı olmuştu. Ama neyse uzun latın kısası. Bundan işte geçen baharda bu kaça kadar düşmüş biliyor musunuz? 60 bine kadar, o civarı kadar düşmüş. ve Şimdi öyle olunca e tabii ki fiyatlarda patlıyor. Son dönemde, son 5-6 aydır hafifsiz bir arzda, konut arzında bu fiyatlarla tabii e, o da beklenen bir şey. E peki bu, bu, kiralık e, talepte ne oldu ya da kiralanan konut sayısı o tabii bu söylediğim düşüşle birlikte önce çok ciddi azalıyor. Özellikle Covid döneminde sonra da yatay seyrediyor. E, halbuki <gülüyor> hala İstanbul'da hani sayısı artıyor mu? Artıyor tabii çünkü nüfus artıyor. Genç kuşaklar geliyor, yetişkin oluyor, profesyonel hayatı atılıyor. Onlara tabii ki şey lazım, konut lazım. Ya satın alacaklar, ya satın almak da zaten artık neredeyse imkansız hale geldi, orta sınıf için. Dolayısıyla kiralık Ev arayacaklar ve onu da nasıl alacaklar? Şimdi biraz önce fiyatları söyledim. Ama bu bir şey yani belki iyi haber mi bu? Ee, yani artık bir soruna yaklaştık. Bundan daha ileri gidemez de bu nasıl düşecek? Çünkü şurada da evet. unutmayalım. Real olarak İstanbul'u söyleyeyim. Son bir yılda Son bir yıl değil, 2017 Eylül'üne kıyasla 100 lira derslik real olarak ortalama konutu İstanbul'da. Şu anda real olarak 150'ye çıkmış durumda endeks. Yani bir buçuk katına çıkmış real olarak. Allah aşkımıza son 5 yılda kimin real geliri bir buçuk kat arttı? Ben böyle birini tanımıyorum çevremde. Reelden söz ediyoruz. Yani enflasyondan arındırılmış. Tam aksine yerinde saydı real gelirler. Hatta bazı kesimler azaldı. Son ekran çok patladığında. E şimdi bu da zaten gösteriyor ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Ne kadar devam edecek? E ne lazım? Arz lazım. Yani piyasaya daha fazla konut. 140 bine şu anda 80 bin bile değil 70 binin üstünde. Hani biraz arttı dediğim son dönemde son aylarda. Yani yarısı 2017'de bunun iki katı kiralık ilan veriliyormuş. Oraya nasıl gelecek İstanbul'da ee, piyasa, kiralık konut piyasası? Bilmiyorum yıllar olacak. Tabii bunlar aslında hani muhalefet kazanır diye umuyoruz. şeyi seçimleri, gelecek seçimleri öyle böyle bir şey olursa Ee, bu da mesela muhalefetin e, kucağında bulacağı çok ciddi bir sorun. Nasıl arzı arttıracak konut arzını? Başka türlü bunun çözümü yok. Hayır şu da <gülüyor> olabilir. Sosyal konut projeleri geliştirebilir mi? Belediye, bir sürü devlet, belediye, işbirliği halinde bir sürü işte arsaları var, bilmem ne var. Onlara para vermeye gerek yok. Bu Daha küçük ve 100 metrekare belki gerekmiyor. Çünkü batıda da Ömer bilirsin yani e, biz geniş alanlarda şeyi söylemiyorum. Amerika kanada başka bir dünyada e, Avrupa'da genelde ilk başta stüdyolarda 1 artı 1'lerde yaşanırdı. En azından genç kuşak bu yaşamaya alışmıştı. E, gene belki bilmiyorum 70-80 metrekarelik daha küçük çapta Daireler üretilecek, bunlar belediye tarafından kiraya çıkartılacak, belki e, fiyatları şeye, kazançlara göre ayarlanacak. Yani bir sürü şey düşünülebilir ama bunları düşünecek insanlar lazım, irade lazım, siyasi irade lazım. Kendiliğine bırakırsan olacağı yok yani, bu yıllarca böyle gider herhalde. Evet, bir, yani bu bütün bu verilen rakamlar ve gidiş yönüne ilişkin e, belirtiler e, çok iç açıcı bir tablo olarak karşımıza çıkmıyor birçok e, cevaplanmamış soruyla beraber devam ediyor Anladığım kadarıyla Evet e, ya bir sürü böyle sorun var enflasyon sorun konuştuk ee, Hadi yani 23 Haziran 2023 dediği şurada 7 ay var değil mi? Evet. Ee, geldi ki 2023 ayı iktidar değişti. Peki değişti ne yapacak? %60 enflasyon, %50 yıllık enflasyon. Bunu nasıl düşürecek? Düşürürken bunun bedeli olacak mı? Olacaksa kim ödeyecek? Bu konut, kiralık konut, genç kuşak ne yapacak? Nasıl bağımsız bir hayat kuracak? Yani Ben kendi çevremden de biliyorum. Sizin de var mutlaka çevrenizde. Çıkamıyorlar. Elbette, elbette. istiyorlar tiraya çıkamıyorlar. Nasıl çıkacaksın bu gelirlerle? Ya bir de başka bir şey söyleyeyim. Not almıştım. Şampiyon kim biliyor musunuz? Tira artışında Hayır il? İstanbul değil. İstanbul, Ankara değil. Tahmin Neresi? edin şampiyonu. Antalya. Aferin bravo. Üç buçuk kart bir yolda. Yüzde yüz elli Tabi Rusya ve Ukrayna'dan. <gülüyor> evet, e, evet aynen. Evet. <gülüyor> Ama yani şey gibi ya masal gibi fantastik masallardaki gibi. O Antalya'dakiler ne yapıyor acaba bilmiyorum. Açık radyo dinlenebiliyor mu Antalya'dan? <gülüyor> ee, sen, online olarak evet. On, online olarak oh, evet tabi. E, evet, e, Antalyalılarda bir röportaj yapmak lazım. Genç kuşak ne yapıyorsunuz diye. E, bunu e, Ant Antalya zamanının bir kesimine Antalya'da geçirmekte olan Ali Bilge dostumuz ekonomisttir de kendisi. Ona e, havale edelim bize. E, e, şey evet. Valla ben yani bu rakamları biz görüyoruz. Tamam öyle de. <gülüyor> Tabloları yazıyoruz ama bunları yaşamak başka bir şey. Yani. Muhabir olarak kullanalım evet onu ben teklif edeyim <gülüyor> Ali Bey'e Bey bunu. Evet çok son derece önemli iki konu üzerinde bugün toparlamaya çalıştık. Çok içerisinde olmakla beraber çok bilgilendik yani en azından kendi adıma konuşayım. Bunu takip etmeyi her herisini ve bütün bu boyutlarıyla takip etmeyi de çalışacağız Seyfettin. Çok teşekkür ederiz aydermiyor yanımda diliyorum görüşmek. görüşmek üzere görüşmek üzere